Allahü Aleyhissalam, la ilaha ilaallah, islam, rahmet, tabi alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sallam. Allahü Aleyhi ve sallam. Allahü Aleyhi ve sallam. Allahü Aleyhi ve sallam. Allahü Aleyhi وإما ثلاثي مجردٌ يا ثلاثي مجردٌ غير سالمٍ salim değildir mahbu ve gibi وإما رباعي مجردٌ يا رباعي مجردٌ سالمٌ سالم olmayan رباعidir gayri مجردٌ mahbu gibi وإما رباعي مجردٌ olmayan رباعidir mahbu vesfe gibi وَإِمَّا ثُلَاسِيُمْ مَزِيدٌ Ya mezid olan sülâsidir, fîhî salimun Ama salimdir, nahvû ekreme gibi وَإِمَّا ثُلَاسِيُمْ مَزِيدٌ Fîhî gayrü salimun da e sülâsî meziddir, yani salim değildir, nahvû ev'ade gibi وَإِمَّا رُبَعِيُمْ مَزِيدٌ Ya rubai meziddir, fîhî salimun Salimdir, nahvû tedahreca gibi وَإِمَّا رُبَعِيُمْ مَزِيدٌ fihi gayrü لَا تَرُبَع۪ي salim değildir. نَحْو تَوَسْفَسَ gibi. وَيُقَالُوا لِهَذِي الْاَقْسَامِينَ bu e, kısımlar için denilir. الَقْسَامُ الثَّمَانِيَتُ 8 kısım denir. Buradadır Allah. 8 kısım Salim, ne demek tanımını bilen var mı salim? Salim ne demek? İçerisinde illet arifi, hemze ve tadaif olmayan. İçerisinde içerisinde. O zaman şimdi başka tanım yapacak olan var mı? Salimle ilgili. Salim'in tanımı nedir? Mesela 7 5. kısma bakalım. Okuduğumuz kısımlardan 5.'sini okuyalım. Bir daha oku. "Sülasiyün lazimün, hatta sülasiy salim. Ne şimdi dur. Dedi ki sülasiy mezittir ve salimdir. Örneğe bakalım." Ekranda. İçerisinde hemze var. Doğru mu? Demek Salim'in tanımı bu değil. Salim'in tanımı şu. Asli harfleri illet harflerinden uzak olan fiildir. Safçıların yanında. Yani içinde, içerisinde dediğimizde bütün harfleri kapsar. Ama asli harfleri dediğimizde sülâsi müceret olduğu zaman usûlet, onda bulunan harflerde illet harfinin bulunmamasıdır. Mesela burada e, illet harfi var diyelim veyahut da hemze var illet harfi olmasa da ama problem ne? Zayid olan bir harf. Çünkü bunun aslında kerûmedir. Usul harfleri ke-ru-me. Bu üçünde var mı bir şey? Bu üçünde bir şey yok. Bu üçünde bir şey yoksa o zaman bu salimdir. Tamam. Sarfçıların yanındaki şey bu. Sarfçıların yanındaki tanımı bu. E, Nahifciler ise salim dedikleri zaman başka bir şey kastediyorlar. Nahifciler salim dediklerinde neyi kastediyorlar? Son harfi illetten hali olan ediyorlar. Yani mesela örneğin ba'a. Sarçıların yanında nedir? Ba'a salim midir? Değildir. Gayru salimdir. Niye gayru salimdir? Çünkü aslı beya'dır. Aslı beya'dır. Ne olmuş? Ya mutaharrik. Ma meftuh. İhlal olmuş. Ba'a olmuş. Ortasında şey var. illet harfi var. Sarçılara göre usul harflerinden bir tanesi. Aynül fe'li. İllet harfi olduğu için bu salim değildir. Ama nahibcilere göre salimdir. Çünkü son harfinde bir problem olmamış. Tamam Salim demek, usul harflerinde problem olmayan şey demek, kelime demek. Tek tek bakalım şimdi. Birincisine Sülasi Mücelle'de örnek vermiş, demiş ki Kerûme. Kerûme'ye örnek vermiş. kerume hangi babtan kim söyleyecek? Beşinci baptan. Neydi beşinci bap? فَعُولَ يَفْعُولُ حَسُونَ يَحْسُونَ Ne anlam ifade ediyor? Ee, i̇fade e, ettiği anlam? Lazım var ifade daha ziyade ne tür bir bapta kullanıyorduk bunu? Sıfat. Mesela kerem, cömertlik bir sıfat. Öyle değil mi? Sıfat olduğu için kerume babından gelmiş. ve kerime değil de kerume babından gelmiş. İkinci örneğimiz ise demiş ki وَيَهُدْتَ السُّلْحَسِي مُجَرَّدْتِرْ Fakat غَيْرُ سَالِمِنْدِرْ Salim değildir. Salim değilse o zaman ne yapacağız? Bakacağız mutlaka usul harflerinden bir tanesinde illet harfi bulunacak. Bak burada وَعَادَ Faul kabul eden harf hangisi? Vav. Değil mi? Faul fiile kabul eden yani usul harflerinden bir tanesi. Usul harflerinden kastımız neyiniz? Faul fiil, aynul fiil, fi Değil mi? Saara faala daraba gibi. Waad'ın muzarisi nasıl gelir? Yaidu. Id. Ya yeidu. Niye yeidu peki? Sebep? Niye saatin muzarisi Düşer. Daha geniş bir tanım. İllet harfi muzaride düşer. Ben yani şöyle desem, örnek veriyorum o zaman وَعَدَ يَعِدُ Mesela وَجِلَ يَوْجَلُ Düşmemiş. Doğru mu? Şöyle diyelim o zaman. Şimdi bu vaade وَعَدَ يَعِدُ وَجِلَ yev yevgelu başka vav harfiyle fiil atlıyamar mı ilk harfi vav olan vesika <coughs> yesihu vesika başka bakalım ene söyledim söylediniz vakafa kim söyleyecek muzarısını? Yakık. Yakık. Başka? Velise yavrisu. Velife. Velife. Muzarısını kim söyleyecek? Yerifu. Yerifu. Başka? Ba'ala yavrisu. Evet. Vecebe yecebe. Şimdi bak, vecebe yecebe. Farkındaysanız, normalde asf olan şey ne? Asf olan şey şu. Fiil-i mazi, fiil-i çevirdiğimiz zaman, e, fiil kendi usul harflerini olduğu gibi koruması lazım. Sadece muzararat harfi demiş olduğumuz tu veya utayeti harflerinden bir tanesini başına gelmesi lazım yani elif ya te veya uta başka elif ya te bide n örnek olaraktan ne örnek verebiliriz buna hani daha net anlaşırsın diye Nasara yan soru bak Nasara'yı biz muzaliye çevirdiğimiz zaman sadece başına bir tane yer getirdik nun satra olduğu gibi yerinde kaldı bu baba komple bakın وَعَادَا düşmüş Doğru mu? وَجِدَ يَوْجَلُ Vav yerinde durmuş. وَفِقَ يَفِقُوا Vav düşmüş. وَاْفَ يَقِفُوا Vav düşmüş. وَرِسَ يَرِسُوا Vav düşmüş. وَجَبَ Vav düşmüş. Doğru mu? Sebep ne? Sebep şu. Eğer ee, sulasi mücadet olan fiilin birinci harfi Vav ise hiddet harflerinden bir tanesi ise ve darabaya dribu babından gelirse veya muzaride aynul fiil kesre olursa vav düşer. Aynul fiil kesre değilse vav düşmez. Tamam? Sebep de <gülüyor> ağır geldiğinden dolayı. ve'ade ya'idu ve'cihle yo'celu <gülüyor> Bak burada düşmemesinin tek sebebini Çünkü aynul fiil şeyde e, muzaride Fethalı gelmiş, kesalı gelmemiş. Diğer örneklerin hepsine bakın, diğer örneklerin hepsinde kesalı gelmiş. Tamam? Aynı e, birin sülasiy mücerrete birinci harfi vav olan fiiller. Eğer muzaride aynı feli keseb babından geliyorsa, hangi bablar bunlar? Darabaya ya bu, hasibe ya bu babu. Bu iki babdan birinden gelirse wa ne yapar, vav düşer. Diğer bablardan gelirse vav düşmez. Mesela örnek olaraktan dedik wa adayi düştü. Bunu bina-i meçhul'a çevirin. وَعَدَ وَعِدَ يُوْعَدُ oldu bak. وَوْا wow, geri geldi tekrardan. Niye وَوْا wow, geri geldi? يُوْعَدُ <gülüyor> Çünkü ayının harekesi değişti. Tamam mı? Mesela وَعَدَ يَعِدُ وُعِدَ يُوْعَدُ وَقَفَ يَقِفُ وُقِفَ يُوْقَفُ Mesela يُوْقَفُ Niye geri geldi vav wow? burada? Çünkü şeyin aynül fiil olan f harfinin harekesi değişti. Kesreden şekil değiştirdi. Tamam Üçüncü örneğimiz ney? وَإِمَّا رُبَعِيٌ مُجَرَّدٌ صَالِمٌ نَحْو دَحْرَجَ Dahraca'da olduğu gibi salim. Dahraca'nın usul harfleri hangileri? Dört tane. Dördü de usul harf. <gülüyor> Bu dört tanenin içerisinde illet harfi yok. وَإِمَّا رُبَعِيٌ مُجَرَّدٌ غَيْرُ صَالِمٍ نَحْو وَسْوَسَ وَسْوَسَ'de iki tane usul harfinden ikisi de illet harfi gelmiş. وَإِمَّا fihi مَزِيدٌ فِيهِ صَالِمٌ ama ekrema gibi bunu zaten söyledik. Ve inma sulasiyun mazidun fihi layu salimin nahu gibi. Ve inma rubaiyun mazidun fihi nahu gibi. Ve inma rubaiyun mazidun fihi gayru nahu gibi. Bunlara 8 kısım denilir demiş. Bu 8 kısım dediği yere bir tane şer düşmüş. şey. Yokmuş. Devam edelim, okuyalım. Bu bununla ilgili sorusu olan var mı? Tahtaya yazdığımla ilgili sorusu olan var mı? Burada görmediğimiz bir tek bu vardı şu ana kadar. Diğerlerini zaten gördük. Devam edelim. Fümme yani sonra bil ki enna kulli fi'lin harfi imma sahihun ya sahihtir. Ve huve alladhi laysa fi muqabilati'l fa'i fani'l muqabilinde böyle ayni ve yoktur harfun min hurufu ila tariflerinden bir tanesi yoktur. İlet tarifleri ve hiye al-vâ-vû, al-yâ-vû, al bunlardır. ve hemze hemz tûb hemz al-tedâ'if-vû, al-tedâ'if-vû Ve ima misâlun vâtan misâldir. Ve huvû o, el-lezi yekûn-fî mükâbbeletî fâihî, harfînin mükâbbelinde harfun min hurufu ila tariflerinden bir tanesi vardır. Nâhv-u, Vıma ejbafu, yatı ejbastır. Vahve o, elâdiye kono fi muqabâlesi, ayni, aynûfi fi muqabilinde vardır. Harfün, nixrofi ajeti, elâftarlan bir tanesi vardır. Nhapu, qala ve kala gibi. Vıma naqisuf, yatı naqisır. Vahve o, elâdiye kono fi muqabâlesi, lamhi, lamûfi vardır. Harfün, nixrofi ajeti, elâftarlan bir tanesi vardır. Nhapu, gaza ve gibi. والملفوف اتمفف و هو او الذي يكون فيه المضارع حرفان من حروف اليله التي لها صدران 2 tane vardır و هو على قسمين Bu da iki الأولو, المقرون. و ده 2 kısmdır الا الاول قرنصي الملفوف المقرون الملفوف المقرون و هو oluyor muqabelati aynihi ve lamihi ve ve oluyor harfan min bu iki harftan, bu harflerden iki tane çıkılıyor. Nahvu, ve qawiyyâ gibi. Ve ikincisi, ellefif-il-mefruqu, lefif Ve o, ellezî yekûn fî ve lâmihî, lâmul filin ve fâvul fiilinin vardır. Harfâni bu harflerden iki tane vardır. Nahvu, ve Şimdi birinci kısım olaraktan dedi ki, her fiil ya sahihtir. Sahih olan fiilden kastımız ne? Salim olan fiili kast ediyoruz, değil mi? Yani onun usul harflerinden herhangi bir tanesinde illet harfi bulunmayandır. Fiillerin çoğu da böyledir. Yani asıl olan bu olduğu için, onun için genelde sarf kitaplarında bu anlatılmaz da daha ziyade ne anlatılır? İlletli fiiller anlatılır. Çünkü asıl olan bu olduğu için asıl anlatılmaz. Asıl zaten bilinendir muhtarat olandır. Ama istisna olan hangisiyse o anlatılır. Ee, bunu bileceğiz. İllet harfi olmayacak. Vav ya elif. Hemze olmayacak. Bir de tadaif olmayacak. Tadaifi de zaten anlatacak bize. Bu da ne olduğunu bize anlatacak. İkinci kısım ise misaldir dedi. Neden bu fiile misal denilmiş? Söyleyecek olan var mı? Buyur. Çekimi sahip fiile denildiğin dolayı. Hı. Normalde bu fiil nedir? Normalde bu fiil misal yani ilk harfi illetli olan fiil demektir. Misal ilk harfi illetli olan fiil demektir. Peki niye buna misal denilmiş? Çünkü diğer illetli fiillerin hiçbiri sahih fiile benzemiyor. Mesela ba'a, kâle veya ağzı Bunları çektiğimiz zaman bunların sahih fiili arasında hiçbir benzerlik var mı? Aralarında hiçbir benzerlik yok. Yani mesela ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'ne, bi'at, bi'atuma, bi'atum. Hem hareketler farklı. Ham harf sayısı farklı. Ama vade işe ik vade vade vade vade vade vade vade ne vade tabi nazar aynen hiç fark yok. Onun misali olduğu için onun dengi olduğu için olmaması gerekmesine rağmen bu fiile misal fiil demişler tamam. Mı? İki acıv fiil. Acıv fiilden kastımız ne? Aynı fiilin illetli olan fiil demek. Acıv fiil aynı fiili illetli olan fiil demek. Niye buna acıv demişler? Kim söyledi? Ortasından illetli olduğu için. Ortasında illet haberi, münasebet ne? Münasebet. Ecvef ne demek? Lugat olaraktan ecvef? Orta. Yok. Karın. Ecvef ne? Niye karına ecvef denmiş işte? Yani ecvefin lugattaki karşılığı ne? Karın diri. Nasıl? Karın diri. Karın diri. Bak İmam, ee, İmam-ı Müslim sayhinde şeyin yaratılışını anlatırken, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını anlatırken diyor ki, şeytan işte Allah Azze ve Celle, Adem Aleyhisselam'ın şeyini bitirdikten sonra yaratılışını bitirdikten sonra şeytan onun etrafında dönmeye başladı. Onun etrafında tavaf etmeye başladı. Sonra ayağıyla yokladı diyor. Yani, ayağıyla vurdu. فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفْ Ne zaman ki onu ecbef olarak buldu. عَلِمَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَّلِكَ yani ne zaman ki onu içi boş bir şekilde gördü, anladı ki bu kendi nefsine sahip çıkamayacak e, diye. Bağlantı ne? Aradaki bağlantı ecvef demek, içi boş demek. Yani karın değil de ecvefin nugat manası, içi boş. Karnımızın içi de boş olması gerektiği için, yani genelde bizimki dolu olduğu için, normalde boş olması gerektiği için karnına denilmiş, karnına cevf denmiş. yani Ecvef değil de karnına cevfu cevf beni adem ediyoruz misal. Şeytan da ne yapıyor? Adem Aleyhisselam'a bir iki tane dokunuyor, çıkan sesten olmanın içinin boş olduğunu fark ediyor. Ne zaman ki onu ecvef gördü, ne alaka onun kendi nefsine sahip çıkamayacağını anladı. İçi boş, ben bunun içini doldururum dedi şeytan. Yani bunun içi boşsa, vesvese de şeytanın vesveseyi tespiti oradan geliyor zaten. Bunun içi boş, ben buna neyi şey yaparsam, söylersem bunun içini onunla doldururum. Benim içini doldurduğum bir adam da kendi nefsine sahip çıkamaz yani diye... Hadis-i şerifte bu şekilde geçiyor. Öyleyse ecvef neymiş? İçi boş demekmiş. Ecvef, içi boş. Bu fiile niye ecvef denmiş? Çünkü bu fiilin ortası illet harfi. İllet harfi sanki bir şey yokmuş gibi. Yani illet harfinin varlığıyla yokluğu sürekli değişiyor çünkü. Bir yerde illet harfi varsa orada otomatik ne vardır diye Helal vardır. Yani orası sürekli değişikliğin mahalledir Mesela sen Nasarada istediğin gibi tasarruf edebilir misin? Darabede istediğin gibi tasarruf edebilir misin? Çok zor. Niye? Çünkü salim, sahih. Sarla. Ama sen ba'ada, qalada, gazada, rahmeda bir sürü de işkıha değişiyor. Tamam Ortası boş gibi olduğundan ötürü buna ne demişler? Buna, yani var bir şey ama varlığıyla yokluğu arasında fark yok. Ondan dolayı buna ecbef demişler. Üçüncüsü ise e, nakıs olan e, fiil. Hı. Nakıs olan fiile geçmeden önce, mesela bu ecbef olan fiillerin aradaki harfin ne olduğunu biz nereden bileceğiz? ecvef olan fiillerde, hani bizim önümüzde hep elif var, sakin elif var. Kale, ba'a, kale, bütün örneklerimiz orta harfi illetli olanla elif görünüyor. Biz nereden bileceğiz bu elif? Vavdan mı dönüşmüş, yoksa yağdan mı dönüşmüş? Mesela, ba'an nasıney, bey'a. Doğru mu? Kale, nasıney, kavale. Bak birinde yağ var, birinde vav var. Peki biz bunu nasıl ayırt edeceğiz birbirinden? Bize lazım, çekimlerde lazım, doğru nutuk etmekte lazım. Nasıl ayırt edeceğiz birbirini? Bur. Mastarlardan. Mastarlardan, mastarı da bilmiyoruz. muzarif fiilden. Muzari fiilden ayırt edebiliriz, birincisi değil mi? Bir de mazideki çekiminden ayırt edebiliriz. Nefsi mütekellime döndüğü zaman, zamir-i mutuharrik bitiştiği zaman neyse aslı çıkar orada yani mesela ba'ade bi'tu diyoruz. Bi'te diyoruz mesela. Bi'te şeyden başlamak üzere, cem münesi, müennesi e, başlamak üzere sona kadar hepsi giden harfin ne olduğunu bize gösterir. Mesela ba'i kim çekecek? Ba'. Çek. Na'aba'a'um, ba'at ba ba ba fa'ta ba bi'tne. Ne gitmiş o zaman? Y'e gitmiş. Niye? Çünkü kesra geldi. Yanın gittiğini göstermek için kesra geldik. Doğru mu? Gerisini çek hep aynı. Bi'atı bi'atu ma bi'atu bi'atı bi'atu ma bi'atu Tamam? Kale'yi kim çekecek peki? Sen çek Fakhri Kadeh. Kadeh, kadeh, kadeh, kadeh. Kadeh, kadeh, kadeh. Kadeh, kadeh. Kullu. Kullu. Kadeh, kadeh. Kullu. Kullu. Kullu. Kullu. Kullu. Kullu. Kullu. Kullu. Kullu. Vav şey geldi, vav yani geldi. Biz vavdan anladık ki demek ki orada giden şey ne? Orada giden şey dammeden anladık ki orada giden şey vav, tamam? Herkesi abinin dediği gibi muzariden de anlayabiliriz. Ba'a, muzaride aslına dönecek. Yebi ya'u. Kâle yekuru vavın gitini anlayacağız, tamam? Ne gördük başka? Tadahrajet vasbes dedik. Yani sahihun, misalun, acıvun dedik. Bide bir de ne var bir de. وَإِمَّا نَاقِسٌ veya da nakıstır. Nakıs nedir? Son harfi illet harfi olandır. Son harfi illet harfi olandır. Niye buna naqis denmiş? Kim söyleyecek? Yani son harfi eksik. Oldunca. Son harf var ama yok gibi. Yani e, görüntüde bir şey var. Biliyoruz orada bir şey olduğunu ama yok gibi. Niye? Çünkü ehlalden dolayı sürekli değişiklik onun üzerinde hasıl oluyor. Ondan dolayı nakıs denmiş. Beşinci kısım olaraktan dedi ki, lefif. Lefif, içerisinde iki tane illet harfi olan tüm fiillerin adı lefiftir. Ümumlu, <gülüyor> içerisinde iki tane illet harfi bulunan her fiilin adı lefiftir. Niye buna lefif denmiş peki? Buna niye lefif denmiş? Bak bunun muhtemelen... Bakayım, harşiye vermiş mi? Vermiş. Bunu size olaraktan vereyim. Herkes bunu harşiyeden bulsun, kendisi okusun. Niye bu fiile lafif denildi? Şeye alışın. Yani bir kitap okurken arada bir şey kafanıza takıldığında haşiyesine, şerhine vesaire bakmaya alışın. Tamam? Bunu şey yapın bir dahaki derse söylemek isteyen söyler. Ve hu ala iki kısımdır. Lafif iki kısımdır. Eğer aynu fe'l laamul fe'li illet harfi olursa yani iki tane illet harfi peş peşe gelirse buna lafifin makrun diyoruz. Yani Karane ne demek karane? Bir şeyin karin olması. Mesela karin ne demek karin? Karin Kur'an'da ı Kerim'de geçiyor mu? Karane kelimesi Kur'an'da geçiyor mu en başta? Karane. Kaf suresinde Kâle karinu. karinuhu Kâle Doğru mu? Ne demek sürekli onunla beraber olan? Doğru mu? Sürekli ona, onunla beraber olan. Başka? Bir tane daha var. Karin. Adise geçiyor ee, yani önünden geçen kişiyle alakalı i̇şte o karindir yani şeytandır. şeytandır değil mi hani o defetme hadisi var diye senin önünden geçen biri ile ilgili o karinun e demişti ne demek karin yani o şeytandır manasında. Başak Kuranda geçen karin ve maniye şu an zikir Rahmanı ee kafa sallamayla olmaz o Ha He? نُقَيْتْ لَقُوْ شَيْطَانًا وَهُوَ لَقُوْ قَرِينًا Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan bağlarız. O şeytan sürekli onunla beraberdir. Yani Allah'ı biraz önce zikrettiğimiz hadis gibi Allah Azze zikretmeyen her insan istese de istemese de şeytanın dostudur. Yani o bunu kabul etse, etmese, ismini böyle koysa da koymasa da Allah'ı zikretmeyen adam şeytanın dostudur. Şeytan onun dostudur, sürekli beraberdir. Sebep? Çünkü insanın içi boş. Ya onu zikirle dolduracaksın, sen onu zikirle doldurmasan şeytan onu zaten kendi vesvesesiyle dolduruyor. Karin ila var وَالْحَسِنْ قَارِنْ yan yana olan demek, bitişik olan demek. İki tane illet harfi bitişik olduğu için buna ne demiş? Lafifi مَقْرُونَ ismi mefhul kalıbından Lafifi Makrun demiş. Lafifi مَفْرُقْ ise yine içerisinde iki tane illet harfi var. Fakat yan yana değiller, bitişik değiller. Birbirlerinden ayrılar. Yani mesela bir tanesi faul fil, bir tanesi lamul fiil. Aralarına ne girmiş? Aynul fil girmiş. Bundan dolayı lefifi mefruk. Mefrukun aslı ne? Faraka. Mefruqun aslı faraka değil mi? Mefruk isim mefruq. Ayırılmış. Ne demek? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğimiz bir şey mi? Okuyalım abi. Mudafı da okuyalım. Bu gayetle müdaafı veyahut da müdaafıdır. <gülüyor> قوله هو الذي كن عينه على الفيل هو الله سلاما سلام الفيلين الجنس الواحد medde gibi Asluhu, un aslı meddede hulifet hasfedildi hareket dalil ula birinci dalın harekesi hasfedildi <Sülüyor> <hayat oluyor> sonra idgam yapıldı idalisaniyeti ikinci dalın idgam yapıldı tamam, devam edelim <Q> idgam <subscribe> idğadu احد المتجانسين في الاخر aynı cinsten olan iki şeyin aynı cinsten olan iki şeyin birbirine girdirilmesidir. Mudaf fiil neymiş o zaman? Mudaf fiil yani orijinal ismiyle şeddeli olan fiil demek. Mudaf fiil orijinal ismiyle şeddeli olan fiil demek. Niye? Çünkü iki tane harf aynı cinsten harfi yan yana geldiği zaman niye idgam? Mesela idgamın mantığı ne? Kim bize söyleyecek idgamın mantığı ne? Yani Araplar niye iki tane aynı ciz harfi yan yana geldiğinde onları kendi haline terk etmemişler mutlaka orada bir iş yapmış. Mesela geçen bunu nerede gördük hatırlarsanız Ekreme'de de gördük. Dedi ki ekreme normalde muzari olarak e, geldiğinde aslında ne gelmesi lazım? Yu şeklinde gelmesi lazım. Ekreme yukarı olmaz? Doğru mu? Ekremeden yukarı olur mu? Olmaz. Çünkü biz ne demiştik? Demiştik ki. Bir şeyi muzariye çevirirken aslı olan nedir? <gülüyor> bir şeyi muzariye çevirirken aslı olan Kim söyleyecek? Bir şeyi muzariye çevirirken aslı olan nedir? Asli harfimize muhafaza edeceğiz. Onun başına bir tane ne getireceğiz? Muzarat harflerinden bir tanesini getireceğiz. Örnek dedik. Ekreme Şimdi bunu muhafaza etmem lazım muzaride. Şu dördünü başına ne getirmem lazım? Muzaraat harfi. Ne oldu şimdi? Yü Ekrim oldu. Ama ki siz bunu bu şekilde duydunuz mu? Ekramey yü ekrim. nasıl duyuyoruz? Yü Kıym'u diye duyuyoruz. Niye? Sebep? Buyurun. ağır geliyor. Dile ağır geliyor. Nerede ağır geliyor? Burada değil. Ne zaman ağır olacak? Bunun başına bir tane daha hemze geldiğinde. Yani nefs-i mütekedim vahlehu'ya çevirdiğinde ne diyeceğim? U Ekrim'u diyeceğim. U, iki tane harf yan yana geldi, bak Araplar buna razı olmadılar. Sadece orada değil, bütün cinselinde kaldırdılar yani bunu. Sebep? Fâkezan medede. Şimdi bu da affiyle örnek verdiğim medede. de mesela. Garede örneğin. Manalarını biliyoruz değil mi? Medede ne demek? Uzattı, uzattı. uzattı. Peki bu medede ile medet diyoruz ya, medet. Mesela adam diyor ya, medet ya şeyh. Doğru mu? Medet ya şeyh, işte. yardım istiyor. Yardım eşek diyor. Ne alaka? Uzattığı ile, medde ile e, medet arasındaki alaka ne? Elini uzat. Ha? Aynen öyle. Hani el uzatmaktan oradan or aradaki ortak manada el niye uzatılır genelde? Birine şey yardım etmek için dardayken elini uzatırsın onu çekersin. Medet oradan geliyor. Şedde ne demek? Şedde, çekti, bağladı vesaire. Hı. Gada de ne demek? Gada de. Yok, o ardada. Onu da yazalım. Gada da. Gada bir şey kısmak demek. Özellikle ses için kullanılıyor. Bu hudut Bu hangi ayet bu? Bu hudut minsauteke. Bu Rahman <asthma> Aleyhisselam'ın çocuğuna şeyinden bir tanesi değil mi? Uğdur min sautiket sesini kıs diye. Adede ise عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ Kitaba ve sünnete azı dişlerinizle yapışın diyor Allah Rasulü. Ee, Adede şedede Bu da böyle. Şimdi bak burada hep iki tane harf yan yana gelmiş. Araplar bunları kendi haline bırakmamışlar. Bunu nasıl okuyoruz hepsini? medde şedde adda gadda mesela şatata var değil mi şatata örnekleri verelim bu fiile şatata var ne demek şatata özgünleşme haddi aşmak ne demek şeytan buradan da geliyor olabilir şatata <gülüyor> aslı bunu ama nasıl okuyoruz biz bunu şatta diye okuyoruz ferra var mesela Açmak değil mi aslı ferra veya da Allahu alem ama biz ne diyoruz ferra diyoruz yani mesela Soru burada şu, bu Araplar niye iki tane harf yan yana geldiği zaman fiilleri kendi haline bırakmamışlar da bizim başımızı bu kadar artmışlar? Çünkü idgamdaki asıl gaye takfiftir. İki tane aynı cins harfin peş peşe nutuk edilmesi ağırdır. Arapça dili için bir özellik zikletmişlik dedi ki, Arapça dili İmam Şafii'nin dediği gibi Risale'de dillerin en genişidir. Yani mevcut olan dillerin en genişidir. Bundan ötürü Allah Azze ve Celle kitap ve sünnet için Arapça dilini seçmiştir. Dil çok geniş olduğu için Araplar ellerinden geldiği kadar hafiflikten yana tavır. Esergi demişler. Zaten dil geniş. Zaten dili kuşatmak mümkün değil. Bir de lehçede, butukta ağırlık olduğu zaman Araplara zor gelmiş. Hem harekete hem de harfte bir yerde ağırlık varsa Araplar orada mutlaka bir değişikliğe girmeyen. Şe, ta, ta demek yerine şatta demişler. Ne, de, de demek yerine medde demişler. Tamam İdramdan şeyimiz bu. İdramdan kastettiğimiz bu. Yani i̇dramın şimdi mantığını anlattı bize. İdram nasıl oluyor dedi. Ne dedi? -de -de. Nasıl idram yapılacak şimdi bu? Peki? bu nasıl idram edeceğiz? Bu şekilde idram olmaz. Doğru mu? Bu şekilde bir kelime idram olmaz. Bunun idram olabilmesi için Önce başka bir hale girmesi lazım, ondan sonra idgam olması lazım. O da nasıl olacak? Birinci harfin hareketini düşürmüşler, tamam? İki tane aynı cins olan harften birincisinin hareketini düşürmüşler, ne kalmış? Med-de olmuş, med-de. Daha sonra bunu da buna idgam etmişler, ortaya ne çıkmış? Med-de çıkmış, şedde koymuşlar, ortaya med-de çıkmış. Bütün hepsinde kalan şey bu, kalan mantık bu. Ama bu işlemi yapmadan idgam yapmak mümkün değil ki harf harekeli olursa zaten gelecek idgam yapmak mümkün değil. Tamam okuyalım. Vahuve ala tlas tilra'i idgam üç kısımdır. dır. Enna'l birinci kısım vacibin vacip olanıdır. Vahuve o en yekun el harfan mutajanisan mutaharikeyn iki tane aynı cinsten harekeli harf olmasıdır. أولا أن يكون الحرف الأول طبيعي الجهر ا olmasıdır sakinin sakin ve ikinci ikinci mutaharriken harekeli olmasıdır rahvu medde gibi ya gibi Tamam. şimdi o zaman idgam neymiş el idga idgam idgham ihlalu ahad al iki tane aynı cins olan mutecannisey bu demek iki tane aynı cins olan harfin birinin diğerine dağm edilmesidir, idgam edilmesidir, birleştirilmesidir. Tamam Dedi ki şimdi bu üç kısımdır. Birinci kısmı anlatıyor bize. Vacip olan idgam. Bu paragrafta ilginç olan bir şey dikkatinizi çekti mi? Bu paragrafta dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Vacip olan idgamla alakalı. Mesela şimdi bakın burada dedi ki, vacip olan idgam, iki tane örnek verdi bize, iki, iki çeşit saydı bunun altında. Dedi ki ya, İki tane harfi de muteharriktir, harekelidir, m gibi, bundan idanam vaciptir. Ya da dedi ki, اَوْ يَكُونَا الْحَرْفُ الْاوَّلْ ve sani مُتَحَرِّكًا İkincisi ise şöyle olması lazım, m olması lazım. Peki örnek olarak ne verdi? m bir tane örnek verdi. İki tane Neu etti? bir tane örnek verdi. Doğru mu? E şimdi nasıl yapacağız biz bunu? Yani medde yamuddu buna örnek. Medde yamuddu hangi burada sayıda hangi kısma örnek? Birinci kısma örnek. Niye? Çünkü aslında iki tane mütecanis harfte hareketi, bir tanesinin hareketini götürdük, geriye medde kaldı. Peki bunun örneği nerede? Buna örnek vermedik. Bunu örneği ise meddenin masları. Meddenin masları ne? Şeddenin masları ne? Medde yamuddu medden. Medde de yamdudu veya medden kelimen aslı yani tamam birinci harfi sakin ikinci harfi harekeli kendinden böyle kimse bir işlem yapmamış e buna nasıl gibi darben gibi bu da aynı onların kalabında medden gelmiş da burada daha keza diyoruz şeklinde koyuyoruz medden oluyor burdan daha keza birinciyi düşürüyoruz İkincide devam ediyoruz medde oluyor bu birinci kısım ikinci kısım nöroğu ikinci kısım cayiz caiz olandır. olundur. o en yakın harf birinci harf olmasıdır. aynı cinsten olan ikinci harfim birimisen olmasıdır. Muhtaharlikten harekeli. Karharf ikinci ise sakin, sakin olmasıdır. Bir sukolin aridin arizi bir sukun ile sakin olmasıdır. Nahve gibi lem yamun doğudur. Bir hareketin dali dalan hareketi ile on aslı lem yam cenno kıynet nakledildi hareketul dalil ula birinci dalın harekesi nakledildi ile mimi mimet feşte iki tane sakin toplandı summa hareketul dalu saniyatu sonra ikinci dal harekelendi imma bidammeti ya dalme ile avil avil fethati ileta fethayla veya kesreti ile ariden, dolayı Sonra o dönemetin darul ulan ikinci birinci dal ikinci dal İkinci kısım ise caiz olan. Ne demek caiz? Caiz demek yani sen dilediğin zaman onu idgam yapabilirsin. Dilediğin zaman yapması. İstersen mesela e, diyebilirsin ki yem dudu du. istersen diyebilirsin ki yahuddu gibi. Yani böyle olsaydı caiz olmuş olur. Hem açaraktan normal haliyle hem de şeddeli halil olmuş olsaydı böyle olur. Nasıl oluyor? Demiş ki o birinci harfi harekeli olacak. İki tane aynı cins olan harflerden birincisi harekeli olacak. İkinci harf ise e, sakin, sakin olacak. Fakat bir şartla bir sukunun hâredi arızî bir sukun ile olacak. Demek ki sukun iki kısım. Sukun iki kısım. Bir asli sukun var bir de arızî sukun var. Arızi sukun ile sukun arasındaki fark ne? Kim söyleyecek? Arızi sukun ile sukun arasındaki fark. Asri sukun yani aslında dolayı, arızi sukun ise başka bir sebeplerden dolayı. Asli sukun demek, kelimenin her halükarda kendisinde olan ve kendisinden asla ayrılmayan sukun demek. Tamam mı? Mesela medden şey gibi, sukun gibi. Buradaki sükun ne? Nas sıran'daki sükun gibi. Mesal darbendeki sükun gibi. Veya fiil-i maziye damir-i mutaharik bitiştiği zaman. Değil mi? E, ne diyoruz? Sükun üzere mevni diyoruz. E, Fîl-i maðin mevni ale sükuni li itisarihi bi damir-i mutaharik diyoruz. Mesal. Arızi sükun ise belli bir sebepten ötürü gelen o hal gittikten sonra tekrardan aslına dönen şey. Örnek mesela lem yansur gibi. Lem yansur. Buradaki sukun, kelimenin aslı mıdır? Kelimenin aslı değildir. Niye? Çünkü bu lem geldiğinden dolayı geldi. Lem'i izare ettiğin anda buradaki sukun tekrardan gider. Ve biz demiyoruz nebnidir. Hani lem onu bu hal üzere de e, yapmıyor. Yani sukun üzerine e, mebnide olmuyor. Meczundur, cezma de, sukundur. Niye? Çünkü başına lem geldiğinden dolayı. Öyleyse kelimenin değişmesiyle beraber değişen şeye ne demiyoruz? Başındaki şey izare edildiği zaman e, değişene. Asli sukun demiyoruz, arzi sukun diyoruz. Caiz olan ilhamda mesele şu, birinci harfimiz harekeli olacak. İlk harf, ikinci harf sakin olacak. Fakat nasıl sakin olacak? Arzi sukunla. Ne oldu otomatikmen örneğimizde? Şu olmuş oldu zaten, başına lem gelenler. Doğru mu? Mesela örnek bize neyi verdi? Lem, yem, dut. Bize örnek olaraktan bunu verdi. Şimdi bunun aslını ne? Medede yem Yemdudu. İkisi de normalde şey hareketi. Fakat bunun başına dem geldiği zaman bu sonuncusunu sakin yaptı. Sukunumuz asli sukun mu? Değil. Arzi sukun. Birinci harekemiz hareketi. Aynı cins olan harflerden birisi hareketi. ikincisi ise sakin. Fakat sukunu arzi. Burada bizim elimizde. İstersek lem yemdud deriz. İstersek lem yemuddu deriz. İstersek lem yemdud deriz. Açarız fek diyoruz buna. İstersek lem yemuddu deriz. Yani şeddeli okuruz. Şeddeli okuyacaksan diyor eğer, üç tane şeyde senin için caiz. Şeddeli okuyacaksan üç halde caiz. Lem yemuddu da diyebilirsin. Lem yemudde de diyebilirsin. Lem yemuddi de diyebilirsin. Tamam Şeddeli okuduğun zaman. Şimdi peki bu niye böyle, bu niye böyle, bu niye böyle yani niye hem dammecaiz, hem fethecaiz hem de kesrecaiz sebep? <gülüyor> bu fetha mı? Fetham. İlk olarak da şimdi biz bunu tekrar biçiştirdiğimiz zaman buraya bir hareket koymamız lazım. Hem şedde hem sukun bir arada olmaz, Doğru mu? Bizim buna mutlaka ne yapmamız lazım? Buna bir tane hareke koymamız lazım. Ne hareke koyacağız? fiile en hafif gelen hareke hangisidir? Fethat. Fiyle en hafif gelen hareke fethatdır. Niye fiyle en hafif gelen hareke fethatdır? Mesela elimizde örnek var mı? Var. Takdiri araba anlatırken ne demiştik? İstisgalden dolayı açığa çıkmayan damme ve da şey fethat bazı fiillerin üzerinde fetha olaraktan açığa çıkabiliyor. Niye? Çünkü fetha fiile ağır gelmiyor, hafif geliyor. Hafif geldiğinde ötürü Araplar ne yapmışlar? Demişler biz buna fetha koyalım. Fethacayız, lem yemudde gibi. Tamam mı? Kesrayı niye koymuşlar? Kesra. Demişler ki Araplar, iltikavuz sakinayn olduğunda, iki tane sakin yan yana geldiğinde, ondan kurtulmanın aslı nedir? Kesra koymaktır. اِذَا اِلْتَقَ السَّاكِنَانِي هُرُكَ بِالْكَسْرِ Kaide bile yapmışlar. İki tane sakin karşı karşıya geldiğinde kesra ile harekelenir. Ancak alemler demişler ki bunun kullanılmaması daha evladır. Bunun kullanılmaması caiz olsa bile lugatta daha evladır. Niye? Çünkü fiil kesra almaz. E kesra ismin alametlerindendir. Eğer biz istisna olarak bile buraya kesre koyduğumuz zaman karışıklığa sebebiyet vereceğiz. Ondan dolayı kesra koymayalım demişler. Tamam Lem yamudu, lem yamudu, lem yamudu, bir de lem yemuddu, bir de damme var. Dammeyi ne göre koymuşlar? Buraya. göre göl. Aynı fiiline itibaba olaraktan. Yani mesela elimizde bazen fiil oldu diyelim, son harfine hareket koymamız gerekiyor. Aynı fiiline bakarız, aynı fiiline itibay ederekten oraya şey koyabiliriz. E, damme koyabiliriz. Bunu dediğiniz anda, burada bir kayıt getirmediği için ibare hatalı olmuş oldu. Çünkü her fiilin aynı fiili şey değil ki, her fiilin aynı fiili e, damme değil ki e, biz diyelim şeydir e, veyahut da işte her neyse bu zarar harfinden sonra gelen fiili harfi şey değildir ki dammeli değildir ki biz diyelim damme caiz olsun. O zaman diyeceğiz ki damme olanlarda damme caizdir, damme olmayanlarda damme caiz değildir. Örnek mesela Ferra yefirru Ferra yefirru Bir de lem yefirru Burada idgam vacip. Birinci örnekte idgam vacip. Niye? Aslı ferara, iki tane aynı cins harekeli olduğu zaman idgam vaciptir dedik. Doğru mu? Yefirru burada da idgam vacip. Burada niye idgam vacip? Birinci ra sakin, ikinci ra harekeli olduğu için burada idgam vacip. Lem yefirru ise caiz. Niye lem yefir <gülüyor> da caiz? Çünkü ne zaman caiz olur demiştik, birinci harf harekeli olacak, ikinci harf sakin olacak, sukunu da arzi olacak demiştik. Bunu Çözün bunu, lem yefrir. Bunu çözdüğümüzde ne diyeceğiz? Lem yefrir. Birinci ra kesralı, harekeli. İkinci ra sukunlu ama sukunu lemden dolayı arzi. O zaman biz bunu lem yefrir diye de okuyabiliriz, lem yefir diye de okuyabiliriz. Lem yefir diye, diye idgahımla okursak iki vecih tek caiz, üç veci caiz değil. Lem yefir diyebiliriz, fiil defter ha geldiği için. Lem yefir ri diyebiliriz, iltikai sakinliğinin olduğunda az olan kesfe almasıdır. Lem yefir diyemeyiz, çünkü ne ibad edecez burada? E, fiilin kendinde dambe yok ki dambe ibadet. Tamam? Veya başka bir örnek, buna ada ya verebiliriz. Ada ya adu. Anlaşılıyor değil bu konu? Anlaşılıyor. Tamam. Anlaşılıyorsa sorun addı yaaddu bi de lem yaidda addayken bu vacip addayken niye çünkü aslında ada da iki tane mütecadil olan harf yan yana gelmiş ikisi de harekelik burada idgam yapmak ne vacip doğru mu burada da vacip burada caiz. Niye caiz? Çünkü iki tane harf. Aslında bunun? لم ya'dırd. لم ya'dırd. Birinci dat, harekeli. ikinci dat, sakin. Ama sukunu ney? Sukunu arzi. Sukunu arzi olduğu için de e, bunu لم ya'dırd diye de okuyabiliriz. لم ya'idda diye de okuyabiliriz. İdgam ile okursak üç vecih değil, iki vecih caiz. لم ya'idda, لم ya'iddi diyebiliriz. لم ya'iddu diyemeyiz. Niye لم يعدو diyemiyoruz? Çünkü kelimenin içerisinde bir damme yok ki biz yani biz bu harfi dammeye itibar ettik diye. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Kur'an'dan peki bize örnek verecek var mı buna? Kur'an'dan örnek Allah'ın caiz olduğu için fek şeklinde aç açaraktan kullandığı veyahut da bitişik şekilde kullandığına dair örnek var mı elimizde? Biz önce söyledim ya. Uğudud min sabukhe. Oğudut min sautike Aslı bunun gadder değil mi? Lokman Aleyhisselam'ın oğluna tavsiyesi. Aslı bunun raddi idi. Niye burada fek yaptı? Çünkü bak birinci harf birinci dat harekeli ikinci dat sakin ve sukunu arizi yani emir olduğu için böyle, emir olmaktan çıktığı anda bu işten de şey yapacak. Bu, bu halden de e, çıkacak. Onun için ne yaptı? Uğdut diye açtı. Ne diyebilir aynı zamanda? Bunu bir de nasıl okuyabilir? da diye de okuyabilir. da diye de okuyabilir. Emir kalıbına sokar. da diye de okuyabilir. Mesela buna örnek olaraktan emir kalıbında fek yapılmadan kullanıldığını örnek. ila Allah. Feferu ila Allah. Ne demek ayetin manası? Allah'a koşun. Allah'a firar edin diye. Bak fefiru. Burada ne var? Burada yine şey ferara bulunması. Ama burada bitişik gelmiş. Burada ise birbirinden ayrılmış. Sebep caiz olduğundan dolayı. Hem böyle kullanılması caiz, hem böyle kullanılması caiz. Anlaşıldı mi? Anlaşıyorsunuz sorayım. Başka örnekler de vardı. Ne var dedi ki? Değil mi? Tefiru İlallah Oğududuna sağlık ki Ve la Değil mi? Ve la tuşdid Vardı başka Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Burada da anlaşılmayan bir şey yok Devam edelim o zaman üçüncü kısım muteniyan harfin umasi iki cinsten olan birinin ikinci olan harfin birincisinin olmasıdır. Mutaharrikan hareketli ve ikincisinin sakinın sakin olmasıdır. Bi sukunin asliye asli bir sukun ile nahu mededtu ve mededne. Bütün son harfi şeddeli olan yani mudaaf olan fiillerin hepsi çekimlerini nasıl çekeceğiz? Bir tane örnek verelim hepsi buna benzer. Mesela kim şeyi çekecek? Şey? Şeddeyi kim çekecek? Şedde. Şedde. Sede, sedde, sedde, seddu, sedde, seddete, sededne, sedete, şedet şedetti şedet tuma şedetun şedet bak bunu yazıyorum bütün örnekler bunun gibi bütün çekimlerin hepsi böyle bilmeyin yazsın medde medda meddu meddet meddeta meddedne mededte مددتما مددتم مددتي مددتما, مددتما مدد تن مددت مددنا bunu yazalım. Yazdık mı? bunu? Bunları. Şimdi bunların dü, dü, şeyini de yazacağım. Ee, düzünü de yazacağım buraya. Aynı, Aynı şekilde. Şöyle görüyorsunuz değil mi tahtayı? Tamam. Şöyle şey yapayım da şöyle. Ben düzünü yazayım. siz o kadar yazın. Ne-de-de. Ne-de-de. Tamam. Bu düzenden pratik yapacağız. Ne-de-du. ne de, de. Ne, de, de ne dade Mededet, madade tak mededine ne ne medede tak şimdi bu zaten aynı hani bu şu paradaki gibi kalan kısmı devam ediyor şimdi hangi fiili buraya yazarsam yazayım aynı adad adu adu adet adeta adetna adetta adetuma adetum adati adatu ma adatuna adatu şuradan itibaren cem müennesi e, şeyden sonra gayibeden sonra açılıyor otomatikman. Niye? Bizim görmüş olduğumuz bütün kuralları şimdi burada görmüş olacağız. Şöyle mesela bu nasne medede. Doğru mu? Bak bu aslı normal hali. Bu mudaf haline dönüşmüş hali. İki tane hareketi harf yan yana geldi. Biz dedik ki iki tane müteccanis eğer harekeli olursa burada idgam nedir? Vaciptir. Bak burada meddediyoruz tek kelimeye. Vacip olduğuna. Meddede de aynı şekilde. Medda dedik. Meddedu da iki tane dat var, iki tane dat da, iki tane dal var. İkisi de harekeli. Bak burada meddu dedik. Aynısı meddet Yine iki tane ortada da olsa bak meddet dedik. Doğru mu? Meddedâ. Şimdi buraya geldik. Medet neye geldik? Birinci harf hareketi aynı cinsten olan, ikincisi ise sukun ve sukunu da ne değil? Arzı değil, kendinden olan. Burada ne? Burada idgam yapmak mümteni mümkün değil. Mümkün olmadığı için aslına döndü. Nasar ne gibi oldu, darab ne gibi oldu? Tamam Bütün hepsinin çekimi de bu şekilde. Burada anlaşılmayan bir şey var mı şey, tabloda? Bir şey mi soracaksın? Okuyalım abi ve imma ve autu mahmuz ve huve allazi o ki hurufi bir tanesi oluyor hemze ten hemze oluyor aslarinden bir tanesinde hemze oluyor naho akhada ve saala ve qara imkanet-i hemze tu bi mukabele faul fiilinin mukabilinde olursa gürsem de ve inkem fi muqabilati aynı gib er ayni filinin muqabilinde olursa ismen aynı ayni mehmuzul ayni diye isimlendirilir. Ve inkem fi muqabilati lamihi şeyed lamul filinin muqabilinde olursa ismen mehmuzul lami mehmuzul lami diye isimlendirilir. Ve yuqalu li bu kısımlar için deniliyor. El-asamu sebatu asamu onu topluyor. Adem beytu şu بيديه. هذا البيت هو هذا البيت شو بيت؟ طفول صحيح استو مثالستو مضاعف لفيف ناقصو مهندو أجمل والله بداخل ده وقنا صحيحستو استو مثالستو مضاعف ده شنبو فرشة بشير ده مبأر بشبه في الشيء صحيحستو صحيح مثالستو Muda'af diye olması lazım, tamam? Yani bu tu diye okursak yanlış olur. Sahih-estu, misal-estu, mudaf, lefif-u, naqis Tamam? Bu farsça bir şey. Ne demek? Estu, farsça, var demek. Zaten bizim zaraçada da böyle Yani estu demek, var demek. Tamam? Sahih-estu, sahih fiil vardır. Misal-estu, misal fiil vardır, Mudaf. Bir de fiil var, lefif-u, naqis bir de bununla beraber lefif, nankıs mehmuz ve acbey olan fiiller vardır demiş şair. Ne demiş burada? Bak başka bir şair de şöyle demiş: Allah Allah. Bu da Arap demiş. Fuadi mu'tellun ve cismi ve ve Anlaşıldı mı? ne söyledi? Fuadi mu'tellun. Yani kalbim hastadır demiş. Ve cismi nakis onu. Ve cismim de nakıstır e demiş. Ee, Başka elinde farklı nuska olan var mı? Ne yazıyor orada? Ciddi. Ve? Vajetti. Vajetti. Bunu anlamadım. Ne dediyse. ve Vajet. Bir şeyde sahihmiş, düzgünmüş. Özlemi ise kat katmış. O istiyakı mu demiş. وَسِدْغَاكَ mahmuzun Senin demiş iki tane yanağın gamzelidir. Hemze var diyor. وَاَيْنَاكِ اِنْدَنَا Gözlerin de yanımızdadır. لَف۪ي فَانِ مَفْرُوقٌ وَمَقْرُهٌ اَجْوَقٌ Adam sevgisini şeyle anlatmış sarko anlamış. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Soru sormak isteyen var mı? Yok. O zaman şey yapalım, bitirelim. وَاَفِرْضَ عَمَنْهُمْ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعَلَيْمِ